1002, numaralı konu Ebu Ubeidenin vebaya yakalandığı zaman sevinmesi. Evet, ameyasta ortaya çıkan veba hastalığına ve kendisi ve çocukları ve kendisi yakalanmadan önce Ebu Ubeide, ey Allahım, Ebu Ubeidenin ev halkına da nasiplerini ver diye dua etti. Bir müddet sonra küçük parmağında bir çıban çıktı. Ebu Ubeide bu çıbana bakıyordu. Bu bir şey değildir. Bunu neden bu kadar önemsiyorsun? dediler. Ebu Ubeide, ümit ederim ki Allah onu bereketlendirir. Allah'ın bereket dendirdiği bir şey ise az da ol ço alır dedi